17. lem'a Zühreden gelmiş 15 notadan ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddime. Bu lem'anın tehlifinden 12 sene evvel. 12 sene evvel denilen tarih Hicri 1300'dir, miladi 1921 seneleridir. İnayet-i Rabbaniye ile marifeti ilahiyede bir hareket fikriye ve bir seyahat kalbiye kalbiyye ve bir inkişafat-i de tezahür eden bazı lem'at-i arabi olarak Notalar suretinde zühre, şule, habbe, şemme, zerre, katre gibi risalelerde kaybetmiştim. Uzun bir hakikatın yalnız bir ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir şuanı ira etmek tarzında yazıldığından, yalnız kendi kendime birer hatıra ve birer iftar şeklinde olduğundan başkalarının istifadesi mahdut kalmıştı. Hususan en mümtaz ve en has kardeşlerimin kısmı azamı Arabi okumamışlar. Bunların ısrarı ve ilahıyla o notaların, olem ağların kısmen izahlı ve kısmen kısa bir mealini Türkçe olarak yazmaya mecbur oldum. Şu notalar ve Arabi risaleler Yeni Said'in en evvel hakikat ilminden bir derece şuhur suretinde gördüğü için tahir edilmeden mealleri yazıldı. Onun için bazı cümleler sair sözlerde de zikredilmekle beraber burada da zikrediliyor. Ve bir kısmı gayet mücmel olmakla beraber izah edilmiyor. Ta letafeti asliyesini kaybetmesin. Birinci nota. Kendi nefsime hitaben demiştim. Ey gafil sahip bil ki şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabiyle senden müfarekat eden bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir. Hususen senin asrının inkarazıyla seni terk edip arka çeviren daha husus berzah seferinde arkadaşlık etmeyen ve hususen seni kabir kapısına kadar teşki etmeyen, hususen bir iki sene zarfında ebedi bir firakla senden ayrılıp günahını senin boynuna takan, hususen senin rağmına olarak husulü anında seni terk eden tani şeylerle kalbini bağlamak kar akıl değildir. Eğer aklın varsa uhrevi inkılabatında, berzahi etvarında, ''Ve dünyevi inkılabatının müsaadematı altında ezilen, bozulan ve ebedi seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak. Ehemmiyet verme, onların zevalinden kederlenme. Sen kendi mahiyetine bak ki, senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki, ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olamaz. Ondan başkasına teveccüh edemiyor, masivasına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen o kutlu ihtiyacı tatmin edemez.'' O şey ise senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. fatır Hakim'in emrine muti olan o sultanıma itaat et, kurtul. İkinci nota. Hakikattar bir rüyada gördüm ki insanlara diyordum. Ey insan! Kur'an'ın desatirimdendir ki Cenabı Hakk'ın masivasından hiçbir şeyi ona taabbut edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Hem sen kendimi hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlukat, mağbudiyetten uzaklık noktasında misavi oldukları gibi mahlukiyet nispetinde de birdirler. Üçüncü nota. Ey gafil sayf! Bil ki, galafi his nezimden, gayet muhakkak dünyayı layemut ve daimi görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden. Fani nefsini de o nazarla sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun. Aklını başına al. Sen ne hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu Galata hissinden mağlatan şu misale benzer ki, bir adam elinde olan aynasını bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür. Edna bir hareket ve küçük bir tebeyyür aynanın başına gelse, O misali hane ve şehir ve bahçede her cümert ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe, yalnız aynanın verdiği mityas ve mizanladır. Senin hayatın ve ömrün aynadır. Senin dünyanın direği ve aynası ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan, her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana, çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme. Dördüncü nota, bil ki ekseriyetle fatıra hakimin adetidir. Ehemmiyetli ve kıymetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Yani ekser eşyanın misliyle tazelenmesi... Mevsimlerin tebeddülünde, asırların değişmesinde o kıymetdar, ehemmiyetli şeyleri aynıyla iade ediyor. Yevmi ve senedi ve asri haşirlerin umumunda şu kaide-i adetullah ekseriyetle mutlarit görünüyor. İşte bu sabit kaideye binaen deriz, madem Künun'un ittifakıyla ve Ulu'nun şahadetiyle 40 şeceresinin en mükemmel meyvesi insandır ve mahlukat içinde en ehemmiyetli insandır ve mevcudat içinde en kıymetli insandır, Ve insanın bir ferdi, sair hayvanatın bir ne'i hükmündedir. Elbette kat'i bir has ile hükmedilir ki, haşir ve neşri ekberde, beşerin her bir ferdi aynıyla, cismine, ismiyle, resmiyle yad edilecektir. Beşinci nota. Şu notada Avrupa fünunu ve medeniyeti, eski Said'in fikrinde bir derece yerleştiği için, yeni Said, harekat-ı de seyrettiği zaman, Avrupa'nın fünun ve medeniyeti, o seyahat kalbiye kalbiyede emraz kalbiye kalbiyeye ederek ziyade müşkilat-ı olduğundan bir mecburiyet yeni sayet zihnini silkeleyip muzahra felsefeyi ve sefih medeniyeti atmak isterken kendi ruhunda Avrupa'nın lehinde şehadet eden hissiyat-ı susturmak için Avrupa'nın sahse manevisiyle bir cihette gayet kısa bir cihette uzun gelecek muhabireye mecbur olmuştur. Yanlış anlaşılmasın Avrupa ikidir. Birisi İsevîlik din-i hakikisinden aldığı feyizle, hayatı, ı içtimaiye beşeriye nafi olan sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden bu birinci Avrupa'ya hitap etmiyorum. Belki felsefeyi tabiiyyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiatını mahsul zannederek, beşeri sefahete ve dalalete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum. Şöyle ki, o zaman, o seyahat ruhiyede, mehasini medeniyet ve fünün rafiadan başka olan malayani ve muzir felsefeyi ve muzir ve sefih medeniyeti elinde tutan Avrupa'nın şahsı manevisine karşı demiştim. Bil, el ikinci Avrupa. Sen sağ elinle sakin ve dalaletli bir felsefeyi ve son elinle sefih ve muzir bir medeniyeti tutup dava edersin ki beşerin saadeti bu ikisiyledir. Senin bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek. İşte beşere açtığın yol ve verdiğin saadık bu misale benzer. İkinci yol ki, Kur'an-ı Hakim hidayetiyle beşere hediye etmiştir. Şun görüyoruz ki o yolun her menzilinde, her mekanında, her şehrinde bir sultan adilin müstakim askerleri her tarafta bulunuyorlar, geziyorlar. Ara sıra o sultanın emriyle o askerlerin bir kısmını terhis ediyorlar. Silahlarını, atlarını ve miriyle levazımatlarını alıyorlar.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 Emaneti muhafaza ve sultanımın haysiyetini himaye ve izzetini vikaye için size baş etmeyeceğim. İşte o ikinci yoldaki medar-ı sürur ve saadet olan binler ahvalden muhal bir eder. Sayr ahvali sen kıyaset. Bütün o ikinci yolun seferinde tevellüdat namında sevinç ve şenlikle bir takşidat ve sevkiyat askeriye vardır. Ve vefiyat namında surur ve musika ile terhisat askeriye görünüyorlar.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 ve kendi zati için çalışır ve kendi lezzeti için çabalar. Onun bir haklı hayatı var. Gaye-i himmeti ve hedefi maksadı yaşamak ve bekasını temin etmektir diyorsun. Ve Halik-i Kerim'in kerem düsturlarından ve erkanı ki aynatta kemale itaat ve imtisal edilen düsturu teavunle nebatat, hayvanatın imdadına ve hayvanat insanların yardımına koşmasından tezahür eden o umumi kanunun rahimane, kerimane cilvelerini cidal zannetin. Hayat bir cidaldir diye ahmaklara hükmetmişsin. Acaba o düstur-ü teavunun cilvesinden olan, zerrat-ı taamiyenin kemal şevkle beden hücrelerinin gıdalandırılması için koşmaları nasıl cidaldir? Nasıl bir çarpışmaktır? Belki o imdatla ve o koşmak, kerim bir Rabbin emriyle bir taavundur. Hem çürük bir esasın, her şey kendi nefsine maliktir diyorsun. Hiçbir şey kendi nefsine malik olmadığına kat'i bir delil şudur ki, Esbabın içinde en eşrefi ve ihtiyar noktasında en geniş iradelisi insandır. Halbuki bu insanın düşünmek, söylemek ve yemek gibi en zahir, efal ihtiyariyesinden, yüz cüzünden onun desti ihtiyarına verilen ve daire iktidarına giren, yalnız meşkul, tek bir cüzdür. Böyle en zahir fiilin, yüz cüzünden bir cüzüne malik olmayan nasıl kendine malikdir denilir. Böyle en eşref ve ihtiyar en geniş.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 ''O Halik'in malını batıl mabut olan tahutlara taksim ettim. Şu noktada ve o dehan nazarında her zihayat, her bir insan tek başıyla hadsız adaya karşı mukavemet etmek ve nihayetsiz hacatın tahsiline çabalamak lazım geliyor. Ve gibi bir iktidar, ince tel gibi bir ihtiyar, zail lem'a gibi bir şuur, çabuk söner şule gibi bir hayat, çabuk geçer dakika gibi bir ömürle o hatsiz adaya ve hacata karşı dayanmaya mecbur oluyor.'' Halbuki o bir çare zihayatın sermayesi binler matluklarından birisine kafi gelmiyor. Musibete giriftar olduğu zaman sağır kör espattan başka derdine derman beklemiyor. وَمَا دُعَوْا كَافِر۪ينَ اِلَّا فِي بَلَال۪ Kafirlerin duası boşa gider, sırrına mazhar oluyor. Senin karanlıklı dehan, Mev'i Beşer'in gündüzünü geceye kaybetmiş, yalnız o sıkıntılı, zulümlü ve zulmetli geceyi ısındırmak için Yalancı, muhakkat lambalarla tenhir ettin. O lambalar sürurla beşerin yüzüne tebessüm etmiyorlar. Belki beşerin ağlanacak acı hallerindeki Ebnehane gülmesine o ışıklar müstehziyane gülüp eğleniyor. Her bir zihayat, senin şakiplerin nazarında, zalimlerin hücumuna maruz, miskin birer musibetsededirler. Dünya bir matemhane-i umumiyedir. Dünyadaki sadalar ölümlerden, elemlerden gelen vaveylalardır. Senden tam ders alan şakirdin bir firavun olur. Fakat en hasis şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü her şeyi kendine Rab telakki eden bir firavun zeliidir. Hem senin şakirdin mütemerrittir. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Hasis bir menfaat için şeytanın ayağını öper derecede elçaklık gösterir. Hem cebbardır. Fakat kalbinde bir nokta istinat bulamadığı için zatında gayet aciz bir cebbarı ı kuruştur. O şakirdin gaye-i himmeti, hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin, rahmiyet ve fedakarlık perdesi altında kendi menfaat nefsini arayan ve hırs ve gururunu teskin etmeye çalışan bir desastır. Nefsinden başka ciddi olarak hiçbir şey sevmiyor. Her şeyi nefsine feda ediyor. Ama... Kur'an'ın halis ve tam şakirdi ise bir abdur. Fakat azam-ı mahlukatı karşı da ubudiyeti tenezzül etmez. Ve cennet gibi en büyük ve azam bir menfaati gaye ubudiyet yapmaz bir abd-i azizdir. Hem halimselimdir. Fakat Fatih-i Zülcelal'in mambaşmasına izni ve emri olmadan tezellüle tenezzül etmez bir halimi âli himmettir. Hem fakirdir. Fakat onun malik Kerim'i ona ileride iddihar ettiği mükafatla bir fakir-i Hem zayıftır. Fakat Kudreti i nihayetsiz olan seyyidinin kuvvetine istinad eden bir zayıf-i ki, Kur'an hakiki bir şakirdine cennet-i ebediyeyi dahi gaye maksat yaptırmadığı halde, bu zain, fani dünyayı ona gaye maksat hiç yapar mı?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 Gayet samimi bir surette onlara dua eder ve saadetleriyle meskut oluyor ve ruhunda şiddet bir alakayı onlara karşı hisseder ki, duasında Allah'ım mağfir lil mü'minine vel mü'minat, Allah'ım. Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları bağışla der. Hem en büyük şey olan arş ve şems-i birer memur ve kendi gibi bir abd, bir mahluk telakki eder. Hem iki şakirdin ulviyet ve imbisat ruhlarını bulman kıyas et ki... ...Kur'an kendi şakirtlerinin ruhuna öyle bir imbisat ve ulviyet verir ki... ...99 taneli tesbihe beden, 99 esma ilahiyenin cilvelerini gösteren... ...99 alemlerin zerratını birer tesbih taneleri olarak şakirdlerinin ellerine verir. Evratlarınızı bununla okuyunuz der... İşte Kur'an'ın kilimizlerinden Şah-ı Geylani, Rıfai, Şazeli radıyallahu anhum gibi şaketleri, yüklülerini okudukları vakit dinle, bak! Ellerinde sinisli zerbatı, katarat adetlerini, mahlukatın adedi enfasını tutmuşlar. Onunla evraklarını okuyorlar. Cenab-ı Hakk'ı zikir ve tesbih ediyorlar. İşte Kur'an-ı Beyan'ın mucizana terbiyesine bak ki, nasıl edna bir kederle ve küçük bir gamla başı dönüp sersemleşen, Ve küçük bir mikroba mağlup olan bu küçük insan terbiye-i Kur'an ile ne kadar retaali ediyor ve ne derece letaif-i imbisat eder ki koca dünya mevcudatını virdine tesbih olmakta kısa görüyor ve cennete zikir ve virdine dahi olmakta da az gördüğü halde kendi nefsini Cenab-ı Hakk'ın edna bir mahlukunun üstünde büyük tutmuyor. Nihayet izzet içinde nihayet tevazu cem ediyor. Felsefe şakirtlerinin buna nispeten ne derece pest ve aşağı olduğunu kıyas edebilirsin. İşte felsefeyi ilk kıymeyi Avrupa'ya eden olan dehasının yanlış gördüğü hakikatları iki cihana bakan, gayb aşina parlak iki gözüyle iki aleme nazar eden, beşer için iki saadete iki eliyle işaret eden kudayı Kur'ani der ki: Ey insan, ''Senin elinde bulunan nefis ve malın senin mülkün değil. Belki sana emanettir. O emanetin maliki her şeye kadir. Her şeyi bilir bir rahim Kerim'dir. O senin yanındaki mülkünü senden satın almak istiyor. Ta senin için muhafaza etsin zayi olmasın. İleride mühim bir fiyat sana verecek. Sen muazzaf ve memur bir askersin. Onun namıyla çalış ve hesabıyla amel et. Otur ki muhtaç olduğu şeyleri sana rızık olarak gönderiyor.'' Ve senin fakatın yetmediği şeylerden seni muhafaza eder. Senin şu hayatının gayesi, neticesi o Malik'in esmasına ve şu unatına bir masfariyettir. Sana bir musibet geldiği vakitte, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Biz Allah'ın kullarıyız. Dönüşümüzde ancak O'nadır. Yani ben Malik'imin hizmetindeyim. Ey musibet! Eğer O'nun izin ve rızası ile merhaba, safa geldin. Çünkü elbette bir vakit ona döneceğiz ve onun huzuruna gideceğiz ve ona müşrikiz. Madem her halde bir zaman bizi hayatın tekelinden azad edecektir. Haydi, ey musibet, o terhis ve o azad etmek senin elimle olsun. Razıyım. Eğer benim emanet muhafızımda ve vazife perverliğimi tecrübe suretinde sana emir ve irade etmiş fakat sana teslim olmaklığıma izin ve rızası olmazsa. ''Benim takatım yettikçe emin olmayana, malikimin emanetini teslim etmem.'' der. İşte binden bir numune olarak, daha i Felsefinin ve Kuday i Kur'aninin verdikleri derslerin derecelerine bak. Evet iki tarafın hakikat hali, sabıkan beyan edilen tarzla gidiyor. Fakat hidayet ve dalalette insanların dereceleri tefavittir. Gafletin mertebeleri de muhteliftir. Herkes her mertebede bu hakikati tamamıyla hisselemez. Çünkü gaflet hissi iptal ediyor. Ve bu zamanda öyle bir derecede iptali hissetmiş ki... ...bu elim elemin acısını ehli medeniyet hissetmiyorlar. Fakat hassasiyet-i ilmiyenin tezayüdüyle... ...ve her günde 30 bin cenazeyi gösteren mevkin ikazatıyla... ...o gaflet perdesi parçalanıyor. Ejlevilerin kavutlarıyla ve fünunu tabiiyyeleriyle dalalete gidenlere...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 onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz ki siz ahlaksız ittiba ettikçe hamiyet yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibaınız milliyetimize karşı bir istihfattır ve millete bir istihzadır. Hadanallahu ve iyakum ile sıratı müstakim Allah bizi de, sizi de sıratı müstakime eriştirsin. Altıncı nota Ey kafirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaik imaniyenin inkarındaki ittifaklarından telaşa düşen ve itikadını bozan bir çare insan, bil ki kıymet ve ehemmiyet kemiyette ve adet çokluğunda değil. Çünkü insan eğer insan olmazsa şeytan bir hayvana intihar eder. İnsan bazı frenkler ve frenk meşrekler gibi ihtirasatı ı hayvaniyene terakki ettikçe daha şiddetli bir hayvaniyet mertelesini alır. Sen görüyorsun ki, hayvanatın temiyet ve adet itibarıyla fıtsız bir çokluğu varken, ona nispeten insan gayet az iken, umum envay hayvanat üstünde sultan ve halife ve hakim olmuştur. İşte muzur kafirler ve kafirlerin yolunda giden setihler. Cenab-ı Hakk'ın hayvanatından bir nevi habislerdir ki, fatır hakim onları dünyanın imareti için halk etmiştir. Mümin ibadına ettiği nimetlerin derecelerine bildirmek için onları bir vahid kıyası yapıp akibetinde müstahit oldukları cehennemi teslim eder. İşte küffarın ve ehli dalaletin bir hakikat-i imaniyeyi inkar ve nefyetmelerinde kuvvet yoktur. Çünkü nefis sırrıyla ittifakları kuvvetsizdir. Bin nefyeticiler bir tek hükmündedir. Mesela bütün İstanbul ahali'si Ramazan'ın başında ayı görmediğinden nefyetse İki şahidin ispatıyla o cemme gafirin nefi ve ittifakı sukut eder. Madem küfrün ve dalaletin mahiyeti nefidir ve inkardır, cehildir ve ademdir, küffarın kesret ve ittifakı ehemmiyetsizdir. Ehl-i hakkın hak ve sabit ve sübute ispat olunan mesail-i imaniyede şuhuda istinad eden iki müminin hükmü hassiz o ehl-i dalaletin ittifakına racih olur, galebe eder. Bu hakikatın sırrı şudur ki,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 davaları da ayrı ayrı olur. Nefsül ül emre hükmedemiyorlar. Çünkü nefsül emirde nefih ispat edilmez. Çünkü ihata lazımdır. El adamın mutlak la ritbetü illa bi muskilatin azime Mutlak yokluk ancak pek büyük güçlükle ispat edilebilir. Bir kaide-i usuldür. Evet bir şey dünyada var desen yalnız o şeyi göstermek kafi gelir. Eğer yok deyip nefiyetsen bütün dünyayı eleyip göstermek lazım gelir ki ...ta o nefî ispat edilsin. İşte bu sırra binaen. Ehr-i küfrün bir hakikatı nefî etmesi ise... ...bir meseleyi halletmek... ...veyahut dar bir denikten geçmek... ...veyahut bir hendekten atlamak misalindedir ki... ...binde birde birdir. Çünkü birbirine yardımcı olamaz. Fakat ispat edenler nefsül emirdeki hakikat-ı hale baktıkları için... ...yüdde ağları ittihat ediyor. Kuvvetleri birbirine yardım eder... Büyük bir taşın kaldırmasına benzer ki, ne kadar eller yapışsa daha ziyade kaldırması kolay olur ve birbirinden kuvvet alır. Yedinci nota Ey Müslümanları dünyaya şiddetle teşvik eden ve sanat ve terakkiyat cebirle sevk eden bedbaht hamiyet kuruş. Dikkat et! Bu milletin bazılarının din ile bağlandıkları rabıtaları kurmasın. Eğer böyle ahmakane, körü körüne topuzların altında bazıların dinden rabıtaları kopsa, o vakit hayat-ı de bir semmi katil hükmünde o dinsizler zarar verecekler. Çünkü mürtedin vicdanı tamam bozulduğundan, hayat-ı içtimaiye olur. Ondan ki ilm usulde, mürtedin hakkı hayatı yoktur. Kafir eğer zimni olsa veya musala etse hakkı hayatı var diye usul-i bir ı sorudur. Hem mezheb-i hanetiyede el-i zimmeden olan bir kafirin şehadeti makbuldür. Fakat fasık merdurdur, şehadettir çünkü faindir. Ey bedba! Fasık adam! Fasıkların kesvetine bakıp aldanma ve ekseriyetin efkarı benimle beraberdir deme. Çünkü fasık adam fıskı isteyerek ve bizzat talep edip girmemiş belki içine düşmüş çıkamıyor. Hiçbir fasık yoktur ki salih olmasını temenni etmesin. Ve amirini ve reisini mütedeyyin görmek istemesin. İlla ki el-iyazı billah. İrtidat ile vicdanı tefessüf edip yılan gibi zehirlemekten lezzet alsın. Ey divane baş ve bozuk kalp. Zanneder misin ki Müslümanlar dünyayı sevmiyorlar. Veyahut düşünmüyorlar ki fakr hale düşmüşler. Ve ikaza muhtaçtırlar. Ta ki dünyadan kıssasını unutmasınlar. Zannın yanlıştır tahminin hatadır. Belki hırs şiddetlenmiş. Onun için fakrhane düşüyorlar. Çünkü müminde hırs sebebi hasarettir ve sefalettir. El-harisu haibun hasir. Hırs hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir. Durubu emsal hükmüne geçmiştir. Evet insanı dünyaya çağıran ve sent eden espat çoktur. Başta nefis ve hevası. ...ve ihtiyaç ve havası... ...ve duyguları ve şeytanı... ...ve dünyanın suri tatlılığı... ...ve senin gibi kötü arkadaşları gibi... ...çok daha ileri var. Halbuki baki olan ahirete... ...ve uzun hayat ebediyeye davet eden azdır. Eğer sende zerre miktar bu bir millete karşı hamiyet varsa... ...ve ulu ve himmetten dem vurduğun yalan olmazsa... ...hayatı bâkiyeye davet eden azlara imdad etmek lazım gelir. Yoksa o az daha ileri susturup çoklara yardım etsen...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 binler ehli salahatın idaresinden daha müştüldür. İşte bu esaslara binaen ehli İslam dünyaya ve hırsa sevk etmeye ve teşrik etmeye muhtaç değildirler. Terakkiyat ve asayişler bununla temin edilmez. Belki mesailerinin tanzimine ve mabeyinlerindeki emniyetin tesisine ve teavun desturunun tesciline muhtaçtırlar. Bu ihtiyaç da dinin evamir küsriyesiyle ve takva ve salaveti diniyle olur. Sekizinci nota. Ey sahibi ameldeki lezzet ve saadeti bilmeyen tembelli insan bil ki Cenab-ı Hak kemal-i kereminden hizmetin mükafatını hizmet içinde derk etmiştir. Amelin icretini nefsi amel içine koymuştur. İşte bu sır içindir ki mevcudat hatta bir noktayı nazarda camidat dahi evamil tekviniye tabir edilen hususi vazifelerinde kemal-i şevkle ve bir çeşit lezzetle evamil-i rabbaniyeyi imtisal ederler.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 Cema'da kendi hesaplarına değil, onlarda tecelli eden esma ilahi hesabına bir şeref, bir makam, bir kemal, bir güzellik, bir intizam isterler, arıyorlar. O vazife-i yerlerinin intisalinde, nur envarın isimlerine birer makez, birer ayna hükmüne geçtiğinden kenevvür eder, terakki eder. Mesela, nasıl ki bir katre su, bir zerrecik cam parçası, zatında ziyasız, ehemmiyetsizken... Safi kalbiyle güneşe yüzünü çevirse, o vakit o ehemmiyetsiz, ziyasız katre ve can parçası, güneşin bir nevi arşı olup senin yüzüne de tebessüm eder. İşte bu misal gibi, zerrat ve mevcudat, cemali mutlak ve kemali mutlak sahibi olan Zat-ı isimlerine isimlerine perverlik cihetinde aynı olmalarıyla, o katre ve zerreci şişe gibi gayet aşağı bir dereceden, gayet yüksek bir dereceye zuhura ve tenevüre çıkıyorlar.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 Nefsi hizmet onlara bir telezzüz hükmüne geçiyor. Hatta hizmeti terk etmek o uzun bir nevi azabıdır. Hem en zahir bir delil dahi, horoz ve yavrulu tavuk gibi hayvanatın vazifelerinde gösterdikleri tedakarane ve merdane vaziyetleridir ki, horoz aç olduğu halde tavukları nefsine tercih edip, bulduğu rızka onları çağırır, yemez onları yedirir. Ve bir şey ve iftihar ve telezzüzle,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 Lehsef de gider, yavrusunu döver, elinden taneyi alır. Yalnız insan mevmindeki validelerin vazifeleri bir derece devam eder. Çünkü insanlarda zaaf ve aciz itibarıyla daima bir nevi çocukluk var. Her vakitte şefkate muhtaçtır. İşte umum hayvanatın, horoz gibi çobanlık eden erkeklerine ve tavuk gibi validelerine bak anla ki bunlar kendi hesabına ve kendilerin anına kendi kemalleri için o vazifeyi görmüyorlar. Çünkü hayatını vazifede lazım gelse feda ediyorlar. Belki vazifeleri onları o vazifeyle tavzif eden ve o vazife içinde rahmetiyle bir lezzet derceden Mün'im-i Kerim'in hesabına ve Fatır-ı Zülcelal'in namına görüyorlar. Hem nefsi hizmette ücret bulunduğuna bir delil de şudur ki nebatet ve eşcar bir şevk ve lezzeti ihsas eden bir tavırla Fatır-ı Zülcelal'in emirlerini imtisar ediyorlar. Çünkü dağıttığı güzel kokular, ve müşterilerin nazarını celbedecek ziynetlerle süslenmeleri ve sümbülleri ve meyveleri için çürüyünce kadar kendilerini fena etmeleri, ehli dikkate gösterir ki onların emri ilahinin imtisalinden öyle bir lezzetler var ki nefsini mahvedip çürütüyor. Bak başında çok süt konserveleri taşıyan Hindistan cevizi ve incir gibi meyveler ağaçlar rahmet hazinesinden lisan-ı hal ile Süt gibi en güzel bir gıdayı ister, alır, meyvelerini yedirir. Kendi bir çamur yer. Nar ağacı, safi bir şarabı hazine rahmetten alıp meyvesini yedirir. Kendisi çamurlu ve bulanık bir suya kanaat eder. Hatta hububatta dahi sümbüllenmek vazifesinde zahir bir iştiyak görülür. Nasıl ki dar bir yerde hapsedilen bir zat, bir bostana, geniş bir yere çıkmayı müştakane ister. Öyle de hububatta sümbüllenmek vazifesinde... öyle sorurlu bir vaziyet, bir ihtiyaç görünüyor. İşte, sünnetullah tabir edilen, kainatta cereyan eden bu sırrı uzun surdandır ki, işsiz, tembel, istirahatla yaşayan ve rahat döşeğinde uzananlar ekseriyetle sayeden, çalışanlardan daha ziyade sahmet ve sıkıntı çeker. Çünkü daima işsizler ömründen şikayet eder, eğlence ile çabuk geçmesini ister, sayeden ve çalışan ise şakirdir, hamd eder, ömrünün geçmesini istemez. El-müşterihun atilu şâkin min umrihi ve sâil amilu içinde istirahat eden ömründen şikayetçidir. Çalışan ve iş gören ise haline şükreder. eder. Külliyet Hem o sırladır ki rahat zahmette, zahmet rahattadır cümlesi darb-ı mesel olmuştur. Evet, cemaat adata dikkatle nazar edecekse Bir kuvve, yalnız istidat ve kabiliyet cihetinde nakız kalıp inkişaf etmeyenlerin gayet bir iştihat ve sahile imbisat edip bir kuvveden bil fiil suretine geçmesinde mezkur sünnet-i ilahiye düsturuyla bir tavır görünüyor. Ve o tavır işaret eder ki o vazife-i fıtriyede bir şevk ve o meselede bir lezzet vardır. Eğer o camidin umumi hayattan hissesi varsa şevk kendisinin olur.'' Yoksa o camidi temsil eden, nezaret eden şeye aittir. Hatta bu sıra binaen denilebilir. Latif, nazik su, incimat emrini aldığı vakit, öyle şiddetli bir şevkle o emre imtisal eder ki, demiri şak eder, parçalar. Demek burudet ve tahta sıfır soğuğu nisanıyla, ağzı kapalı demir kaptaki suya genişlen, emri Rabbani'sini tebliğinde, şiddeti şevkle kabını parçalar. Demiri bozar, kendisi boz olur. Ve hakeza, her şeyi buna kıyas et ki, güneşlerin devranından ve seyir ve seyahatlarından tut, tazerrelerin mevlevi gibi devretmelerine ve dönmelerine ve ihtizazlarına kadar kainattaki bütün say ve hareket, kanunu kaderi ilahi üzerine cereyan ediyor ve desti kudreti ilahiden sudur eden ve irade ve emir ve ilmi tazammun eden emri tekvini ile zuhur eder. Hatta her bir zerre, her bir mevcut, her bir zihayat, Bir nefer askere benzer ki, orduda muhtelif dairelerde, o neferin ayrı ayrı nisbetleri, vazifeleri olduğu gibi, her bir zerre, her bir ziyayatın dahi öyledir. Mesela senin gözünde bir zerre, gözün hücresinde ve gözde ve asab ve veçkiyede ve bedenin şerayin tabir edilen damarlarında birer nisbeti ve o nispete göre birer vazifesi ve o vazifeye göre birer faydası vardır ve hakeza her şeyi ona kıyas et. Buna binaen her bir şey, bir kadir ezeliğinin ezelinin vücubu vücuduna iki cihetle şehadet eder. Biri, takatının binler derece fevkinde vazifeleri görmekteki az mutlak insanıyla o kadirin vücuduna şehadet eder. İkincisi, her bir şey, nizam-ı alemi teşkil eden bisturlara ve muvazenî mevcudatı idame eden kanunlara tatbiki hareket etmekle o alim kadire şehadet eder. Çünkü zerre gibi bir camit, Arı gibi küçük bir hayvan, kitab-ı mühim ve ince meseleleri olan nizam ve nizanı bilmez. Camit bir zerde. arı gibi küçük bir hayvan nerede? Semalat tabakalarını bir defter sayfası gibi açıp kapayıp toplayan Zat-ı Zülcelal'in elindeki kitab-ı mühim, ince meselelerini okumak nerede? Eğer sen divanelik edip zerrede o kitabın ince hurufatını okuyacak kadar bir göz bulunduğunu tevehüm etsen... O vakit o zerrenin şehadetini redde çalışabilirsin. Evet, Fatıra Hakim, kitab-ı mübinin düsturlarını gayet güzel bir surette ve muhtesar bir tarzda ve has bir lezzette ve mahsus bir ihtiyaçla icmal edip bence Her şey öyle has bir lezzet ve mahsus bir ihtiyaçla amel etse, o kitab-ı mübinin düsturlarını bilmeyerek imtisal eder. Mesela, hortumlu sivrisinek dünyaya geldiği dakikada hanesinden çıkar. Durmayarak insanın yüzüne hücum eder. Uzun asasıyla vurur, abu hayat fışkırtır, içer. Hücumdan kaçmakta erkanı harp gibi maharet gösterir. Acaba bu küçük, tecrübesiz, yeni dünyaya gelen bu mahluka, bu sanatı ve bu fenni harbi ve suç karmak sanatını kim öğretmiş ve nerede öğrenmiş? Ben yani bu çare sahip itiraf ediyorum ki eğer ben o hortumlu sineğin yerinde olsaydım bu sanatı, bu kerrüfer harbini, ve su çıkarmak hizmetini çok uzun dersler ve çok müteaddit tecrübelerle ancak öğrenebilirdim. İşte ilhamı masraf olan arı, örümcek ve yuvasını çorap gibi yapan bülbül gibi hayvanatı bu sineye kıyas et. Hatta nebatatı da aynen hayvanata kıyas edebilirsin. Evet cevabı mutlak Celle Celaluhu. Her ferdi hayatın eline lezzet midadıyla ve ihtiyaç mürekkebiyle yazılmış bir tezkereyi vermiş. Onunla evamiri i tekviniyenin programını Ve hizmetlerinin fiil listesini tevdi etmiştir. Bak o keçeyim Zülcelal'e. Nasıl kitab-ı düsturlarından arı vazifesine ait miktarını bir tezkerede yazmış. Arının başındaki sandıkçaya koymuştur. O sandıkçanın anahtarı da perver arıya has bir lezzettir. Onunla sandıkçayı açar, programını okur, emri anlar, hareket eder. <gülüyor> Rabbin bağlı arasına ilham etti. Ayetinin sırrını izhar eder. İşte eğer bu sekizinci notayı tamam işittin ve tam anladınsa bir hız-ı imanı ile وَرَحْمَةِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ Rahmetim ise her şeyi katlamışların bir sırrını. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّهُ بِهَمْدِهِ Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesinin bir hakikatını. اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْءًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Bir şeyin olmasını murad ettiği zaman onun işi sadece o demektir. O da onu verir. Bir düsturunu Fe subhanellahi diyediği menakutu kullu şey'in ve ileyye turcaun. Her şeyin hüküm ve tasarrufu elinde olan zat. Her türlü kusur ve noksandan münezzehtir. Siz de ona döneceksiniz. Bir nüktesini anlarsın. 9. nota. Bil ki Nevi beşerdeni bir beşerdeki hayır ve kemalatın tezleketi ve esasıdır. Gini hap saadetim ki İman bir hüsnü mürezzeh ve mücerrettir. Madem şu alemde parlak bir hüsün, geniş ve yüksek bir hayır, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor. Bilbedahe, hak ve hakikat nübüvvet içindedir ve nebiler elindedir. Dalalet, şer ve hasaret onun halifindedir. Mehasine ubudiyetin binlerinden yalnız buna bak ki, Nebi aleyhisselam ubudiyet cihetiyle muvahhidinin kalplerini eğit ve cuma, ...ve cemaat namazlarında ittihad ettiriyor... ...ve dillerini bir kelimede cem ediyor... ...öyle bir surette ki şu insan... ...Mabud-u Ezelî'nin azamet hitabına... ...hassiz kalplerden ve dillerden çıkan sesler... ...dualar, zikirlerle mukabele ediyor. O sesler, dualar, zikirler birbirine tesanit ederek... ...ve birbirine yardım edip ittifak ederek... ...öyle geniş bir surette... ...Mabud-u uluhiyetine karşı... ...bir ubudiyet gösteriyor ki... Güya küre arz kendisi o zikri söylüyor, o duayı ediyor ve aktariyle namaz kılıyor ve etrafıyla semavatın fevkinli izzet ve azametle nazil olan akimus salah, namazı dosdoğru kılın, emrini küre arz imtisal ediyor. Bu sırrı ı ittihad ile içinde bir zerre gibi zayıf, küçük bir mahluk olan şu insan, umudiyetin azameti cihetiyle, harika arz ve semavatın mahluk bir abdi ve arzın halifesi, sultanı, ve hayvanatın reisi ve hırkat-ı neticesi ve gayesi oluyor. Evet, eğer namazların arkasında, hususan bayram namazlarında bir anda Allahu Ekber diyen yüzer milyon insanların sesleri, alem-i ittihad ettikleri gibi, alem şahadette dahi, birbiriyle ittihad edip, iştima ise, küre arz tamamıyla büyük bir insan olup, azametine nispeten, büyük bir sada ile söylediği Allahu Ekber e misadi geldiğinden, O muvahhidenin ittihadı ile bir anda Allah-u Ekber demeleri küre-i arzın büyük bir Allah-u Ekber hükmüne geçiyor. Adeta bayram namazlarında alem-i İslam'ın zikir ve tesbihiyle zemin zelzele-i kübraya aktar ve etrafıyla allah Ekber edeyim. Kıblesi olan Kabe-i Mükerreme'nin samimi kalbiyle niyet edip Mekke ağzıyla, Cebel-i Arefe diniyle Ekber diyerek o tek kelime Etrafı arzdaki umum müminlerin mağara misal ağızlarındaki havada temeskül ediyor. Bir tek Allahu Ekber kelimesinin aks sadasıyla hadsiz Allahu Ekber vuku bulduğu gibi. O makbul zikir ve tekbir, semavatı dahi çınlatıp, berzah alemlerine de temevlük ederek sada veriyor. İşte bu arzı böyle kendine sacit ve abid ve ibadene mescit, ve mahluklarına beşik ve kendine müsebbih ve mükebbir eden Zat-ı Zülcelal'e yerin zerratı ad hamd ve tesbih ve tekbir edip ve mevcudatı adedince edince hamd ediyoruz ki bize bu nevi ubudiyeti ders veren Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ına ümmet eylemiş. Onun için ota Bil ey gafil müşerdeş sayı Cenab-ı Hakk'ın nur-u marifetine yetişmek ve bakmak ...ve ayak ve şahitlerin aynalarında cilvelerini görmek... ...ve berahin ve deliller mesamatiyle temaşa etmek... ikiza ediyor ki... ...senin üstünden geçen, kalbine gelen... ...ve aklına görünen her bir nuru... ...tenkit parmaklarıyla yoklama... ...ve tereddüt eliyle tenkit etme... ...sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma... ...belki gaflet esbabından tecerrüt et... ...onlara müteveccih ol, dur... ...çünkü ben müşahede ettim ki... ...marifetullahın şahitleri...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 ''Belki kendi kendine gelir. Çünkü nur elle tutunmaz, parmaklarla avlanmaz. Belki onun ancak basiret nuruyla avlanır. Eğer haris ve maddi elini uzaksan ve maddi mizanlarla tartsan, sen mesele gizlenir. Çünkü öyle nur maddide hapse razı olmadığı gibi. Kayda giremez, kesifi kendine maliyet ve segit kabul etmez.'' 11. nota ''Bil ki Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ifadesinde çok şefkat ve merhamet var.'' Çünkü muhatapların ekserisi cumhur-ı Onların zihinleri basıktır, Nazarları dahi dakik şeyleri görmediğinden, onların vesatik efkarını okşamak için tekrarla semavat ve arzın yüzlerine yazılan ayetleri tekrar ediyor. O büyük harfleri kolaylıkla okutturuyor. Mesela semavat ve arzın hılkatı ve semadan yağmurun yağdırılması ve arzın dirilmesi gibi bir bedahı okunan ve görünen ayetleri ders veriyor. O huruf-ı kebiri içinde küçük harflerle yazılan ince âyata nazarı nadiren çevirir. Ta zahmet çekmesinler. Hem üslubu ı öyle bir cezalet ve selaset ve fıtrelik var ki... ...güya Kur'an bir hafızdır. Kudret kalemiyle kainat sayfalarında yazılan ayatı okuyor. Güya Kur'an, kainat kitabının kıraatıdır ve nizamatının tilavetidir. Ve nakkaş-ı şu onatını okuyor ve fiillerini yazıyor... Bu cezaleki deyaniyeyi görmek istersen, üsyar ve müdakit bir kalple, sure-i amme ve fulillahümme malikel mülk. De ki, ey mülkün, hakiki sahibi olan Allah'ım, ayetleri gibi fermanları dinle. 12. nota. Ey bu notaları dinleyen dostlarım, biliniz ki, ben hilaf-ı adet olarak gizlemesi lazım gelen, Rabbime karşı kalbimin tazavru ve niyaz ve müracaatını bazen yazdığımın sebebi ölüm dilimi susturduğu zamanlarda dilime bedel kitabının söylemesinin kabulünü rahmet ilahiyeden rica etmektir. Evet kısa bir ömürde. Hassiz günahlar ama kefaret olacak. Muhakkak lisanının tevbe ve nedametleri kafi gelmiyor. Sabit ve bir derece daim olan kitabın lisanı daha ziyade o işe yarar. İşte 13 sene evvel Bu isalenin telifinden 13 sene evvel. Dağdağlı bir fırtınay ruhiye neticesinde, eski Said'in gülmeleri, yeni sayedin ağlamalarına inkılav edeceği hengamda, gençliğin gaflet uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığın bir anda, şu münacat ve niyaz arabi yazılmıştır. Bir kısmının Türkçe meali şudur ki, ''Ey Rabbı ve Ey Halik Kerimim, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti.'' Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bilmüşahede göre göre gayet süratle, sağ ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akram ve akardim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, Bu dar faniden kirak-ı ebediyle, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar dünyada katli bir yakin ile anladım ki haliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok katlardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem tıkar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey rabb Rahimim ve ey Halif-i Kerimim! Kulli'atim karib. Her gelecek şey yakındır sırrıyla. Ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda. Ben kefenimi giydim, kabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken, senin dergahı rahmetinde, cenazemin nisan haliyle... Ruhumun nisan-ı kâliyle bağırarak derim. El-Aman, El-Aman. Ya Hannan, Ya Mennan. Beni günahlarımın hacaletimden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerine durdum. Başımı dergah rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle teryat edip nida ediyorum. El-Aman, El-Aman. Ya Hannan, Ya Mennan. beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. işte kabime girdim. Kefenime sarıldım. Teşiciler beni bırakıp gittiler. Senin aff rahmetin rahmetini imtizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle ida edip diyorum. El aman, el aman. Ya Rahman, يا هنان يا منان يا ديان، بني تشينقين عناومن أصدقائي من كرر، يدي مي genişlettedir. إلهي، سين رحمت ملجئي، ورحمت لعالمين. وان حبيبي، سين رحمتني يتيش مك. سين مي. سين مي. سين مي. سين مي. سين مي. سين مي. سين مي. سين مي. سين مي. سين مي. سين مي. سين مي. سين مي. سين Hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alim, hem zelim, hem misim, hem misim, hem şakil, hem sigidimden kaçmış bir köle olduğu halde kırk sene sonuna nedamet edip senin dergahına avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hassiz günah ve hatiyatlarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlerle müptela olmuş. Sana tazarru ve niyaz ederler. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erham-ı Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim, hangi kapı var, senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mağbut yoktur ki, ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerikelek, ahirul kelamitid dünyaya, ve ebedi olur kelamim fil ahiret ve fil qabr. Eşhedü en la ilaha illa Allah ve eşhedü en Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve Senden başka ilah yoktur. Sen birsin. Senin hiçbir şerikin yoktur. Dünyada son, ahirette ve kabirde ilk söz şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahadet ederim ki Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'ım Resulüdür. 13. nota Medari iltibas olmuş olan beş meseledir. Birincisi tarih hakta çalışan ve mücadele edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. edeb din ve dünya risalesinde vardır ki bir zaman şeytan Hz. İsa Aleyhisselam'a itiraz edip ki madem ecel ve her şey kaderi ilahi iledir Sen kendine bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin. Hazreti İsa Aleyhisselam demiş ki: İnne'lillahi en yختabire abdahu ve leysalil abd en yختabire rabbahu. Yani Cenab-ı Hakk abbini tecrübe eder ve der ki: Sen böyle yapsan sana böyle yaparım. Göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Fakat abbin hakkı yoktur muhaddedi belki Cenab-ı Hakk tecrübe eslim ve desin: Ben böyle işletsem sen böyle işler misin diye tecrübevari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı suyu i edeptir, ubudiyete münafidir. Madem hakikat budur, insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Meşgurdur ki, bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celaleddin-i Harz-ı giderken, rüzgarası ve etbaı ona demişler, ''Sen muzaffer olacaksın.''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 halkların risale Nur'a iltihakları şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor. Dinlemedikleri vakit zayıfların kuvve maneviyeleri kırılıyor, şevkleri bir derece söylüyor. Halbuki üstad mutlak muktedâikün rehber rehberi ekmel olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve ma alerresul iller belâ Peygamber'e düşen ancak tebliğ etmekten ibarettir. Olan ferman-ı ilahi kendine rehber mutlak ederek insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade saygı ve gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Çünkü innekela tahdi min ihtadde velakinnallaha yahdi men yasha. Sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet verir. Sırıyla anlamış ki insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Öyleyse işte en kardeşlerim Siz de size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina etmekle karışmayınız ve Halik'inize karşı tecrübe vaziyetini almayınız. İkinci mesele, ubudiyet emri ilahiye ve rıza ilahiye bakar. Ubudiyetin daisi emri ilahi ve neticesi rıza haktır. Semeratı ve fevaidi uhreviyedir. Fakat ille-i olmamak hem kasten istenilmemek şartıyla dünyaya ait faydalar...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 Evrad-ı Kussiye'yi, Şah-ı Nakşibendi'yi veya bin hasiyete bulunan Cevşen-ül Tebir'i o faydaların bazılarını maksud-ı bizzat niyet ederek okuyorlar. O faydaları göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünkü o faydalar o evrakların illeti olamaz ve ondan onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Çünkü onlar hazri bir surette, o halis bir de talepsiz terettüp eder. Onlar niyet etse ihlası bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer. Yalnız bu kadar var ki, böyle kâsiyetli evradı okumak için zayıf insanlar bir müşevvik ve mürecciye muhtaçtırlar. O faydaları düşünüp, şevke gelip, o evradı sırf rıza ilahi için, ahiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu hikmet anlaşılmadığından çoklar, Aktabtan ve selef-i salihinden mervi olan faydaları görmediklerinden şüpheye düşer hatta inkar da eder üçüncü mesele yani ne mutlu o adama ki kendini bilip haddinden tecavüz etmez nasıl bir zerre camdan bir katresudan bir havuzdan denizden kamerden seyyarelere kadar güneşin cilveleri var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 Fakat ben de arş gibiyim diyemez. İşte ubudiyetin esansı olan acz ve fakr ve kusur ve nâhsını bilmek ve niyaz ile dergah uluhiyete karşı secde etmeye beden naz ve fakir suretinde gidenler zerrecik kalbini arşe müsavi tutar. Katre gibi makamını deniz gibi evliyanın makamatıyla iltimas eder. Kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o makamda kendini muhafaza etmek için tasannuata, tekellüfata, manansız söz vuruşla ve birçok istilaha düşer. En hasıl. Hadiste vardır ki: "Heleken nas illel alimun ve helakal alimun illel helak oldu. Alimler müstesna. Alimler de helak oldu. İlmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helak oldu.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 Her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlasla bir zerresi batmanlarla resmi ve ücretli muhabbeti tereccüh eder. İşte bir zat bu ihlaslı muhabbeti böyle tabir etmiş. وَمَا أَنَبِ الْبَغِيَ عَلَى الْحَبِّ رُشْوَةِ دَئِفٌ هَوَى يُبْغَى عَلَيْهِ فَوَابٍ Yani ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükafat istemiyorum. Çünkü mukabilinde bir mükafat, bir sevap istenilen muhabbet zayıftır, devamsızdır. Hatta halis muhabbet, fıtrat-ı insaniyede ve umum validelerde derc edilmiştir. İşte bu halis muhabbete tam manasıyla validelerin soffkatları mazhardır. Valideler o sırrı soffkatle, evlatlarına karşı muhabbetlerine bir mükafat, bir rüşvet istemediklerine ve talep etmediklerine delil, ruhunu, belki saadet-i ufreviyesini de onlar için feda etmeleridir. Tavuğun bütün sermayesi kendi hayatı iken, yavrusunu itin ağzından kurtarmak için Hüsrev'in müşahadesiyle kafasını ite kaptırır. Dördüncü mesele. Esbab-ı eliyle gelen nimetleri o esbab hesabını almamak gerektir. Eğer o sebep ihtiyar sahibi değilse, mesela hayvan ve ağaç gibi, doğrudan doğruya o nimeti Cenab-ı Hak hesabına verir. Madem o lisanı ı hal ile Bismillah der, sana verir. Sen de Allah hesabına olarak Bismillah de al. Eğer o sebep ihtiyar sahibi ise, o Bismillah demeli sonra ondan al. Yoksa alma. Çünkü وَلَا تَأْقُلُوا مِنْ مَا لَمْ aleyh. Üzerine Allah'ın adı zikredilmeyen şeylerden yemeyin. Ayetinin manay sarihinden başka bir manay işaresi şudur ki, min'im-i hakikiye hatıra getirmeyen ve onun namıyla verilmeyen nimeti yemeyiniz demektir. O halde hem veren Bismillah demeli, hem alan Bismillah demeli. Eğer o Bismillah demiyor, Fakat sen de almaya muhtaçsan sen bismillah de. Onun başı üstünde rahmet ilahiyenin elini gör şükürle öp ondan al. Yani nimetten inama bak. İnamdan mü'min hakikiyi düşün. Bu düşünmek bir şükürdür. Sonra o zahiri vasıtaya istersen dua et. Çünkü o nimet onun size gönderildi. Esbab-ı zahiriyeyi perestiş edenleri aldatan iki şeyin beraber gelmesi veya bulunmasıdır ki iktiran tabir edilir. Birbirine illet zannetmeleridir.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 Fakat o bahçenin nimetlerinin vücudu, o adamın hizmetinden başka yüzer şeraitin vücuduna tevakkufla beraber, illet-i hakiki olan kudret ve irade-i Rabbaniye ile vücuda gelir. İşte bu maalatanın ne kadar hatası olduğunu anla ve esnaf perestlerinde ne kadar hata ettiklerini bil. Evet ittiran ayrıdır, illet ayrıdır. Bir nimet sana geliyor. Fakat bir insanın sana karşı ihsan niyeti o nimete mukarin olmuş Fakat illet olmamış. İllet rahmet-i ilahiyedir. Evet o adam ihsan etmeyi niyet etmeseydi o nimet sana gelmezdi. Nimetin ademine illet olurdu. Fakat meskur kaideye binaen o meyli ihsan o nimete illet olamaz. Ancak güzel şeraitin bir şartı olabilir. Mesela Risale-i Nur'un şakirleri içinde Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine mazhar bazı zatla, hüsrev, re'fet gibi iktirani illetle iltibas etmişler. Üstadına fazla minnettarlık gösteriyorlardı.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 Ben size teşekkür değil, belki sizi tebrik ediyorum, siz de bana minnettarlığa beden dua ve tebrik ediniz. Bu dördüncü meselede gafletin ne kadar dereceleri bulunduğu anlaşılır. Beşinci mesele. Nasıl ki bir cemaatin malı bir adama verilse zulüm olur veya cemaate ait vakıfları bir adam zaptetse zulm eder. Öyle de cemaatın sahileriyle hasıl olan bir neticeyi, Veya cemaatın haseneleriyle kerettüp eden bir şereti, bir fazileti o cemaatın reisine veya üstadına vermek hem cemaata hem de o üstad veya reis zulümdür. Çünkü enaniyeti okşar, gurura sevk eder. Kendini kapıcı iken padişah zannettirir. Hem kendi hepsine de zulmeder. belki bir nevi şirki hafiye yol açar. Evet bir kaleyi fetheden bir taburun ganimetini ve muzaffariyet ve şerefini binbaşası alamaz. Evet üstad ve mürşid mastar ve menba telakki edilmemek gerektir. Belki mazhar ve makez olduklarını bilmek lazımdır. Mesela hararet ve ziya sana bir ayna vasıtasıyla gelir. Sen de güneşe karşı minnettar olmaya aynayı mazhar telakki edip güneşi unutup ona minnettar olmak divaneliktir. Evet ayna muhafaza edilmeli çünkü mazhardır. İşte mürşidin ruhu ve kalbi bir aynadır. Cenab-ı Hak'tan gelen feyze makez olur. müridine aks edilmesine de vesile olur. Vesilelikten fazla feyiz noktasında makam verilmemek lazımdır. Hatta bazı olur ki, mastar talakki edilen bir üstad ne maskardır ne maskardır. Belki müridinin saffet-i ihlasıyla ve kuvvet-i irtibatıyla ve ona hasr nazarla o mürid, başka yolda aldığı füyüzatı üstadının mirat ruhundan gelmiş görüyor. Nasıl ki bazı adam, manyetizma vasıtasıyla ve Bir cama dikkat ede ede, alem-i misale karşı hayalinde bir pencere açılır. O aynada, çok garai bir müşahede eder. Halbuki aynada değil, belki aynaya olan dikkati nazar vasıtasıyla aynanın haricinde hayaline bir pencere açılmış görüyor. Onun içindir ki bazen nakıs bir şeyhin, halis müridi şeyhinden daha ziyade kamil olabilir ve döner şeyhini irşad eder ve şeyhinin şeyhi olur. On dördüncü nota. Tevhide dair dört küçük remizdir. Birincimiz: Ey esnahterest insan! Acaba garip cevherlerden yapılmış bir acıp hasrı görsen ki yapılıyor. Onun binasında sarf edilen cevherlerin bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. Diğer kısmı Endülüs'te, bir kısmı Yemen'de, bir kısmı Sibirya'dan başka yerde bulunmuyor. Binanın yapılması zamanında aynı günde Şark, Şimal, Garp, Cenub'dan o cevherli taşlar Kolaylıkla cel olup yapıldığını görsen, hiç şüphen kalır mı ki o kasrı yapan usta bütün küreye arzı hükmeden bir hakimi mucizekerdir. İşte her bir hayvan öyle bir kasrı ilahidir. Hususen insan, o kasırların en güzeli ve o sarayların en acibidir. Ve bu insan denilen sarayın cevherleri bir kısmı âlemi i ervahtan, bir kısmı âlemi i misalden ve leyh-i Ve diğer bir kısmı da hava aleminden, nur aleminden, anasır aleminden geldiği gibi. Hacatı ebede uzanmış, emelleri samavat ve arzın aktarında intişar etmiş, rabıtaları, alakaları, dünya ve ahiret edvarında dalmış bir saray acip ve bir kasrı gariptir. İşte ey kendini insan zanneden insan... Madem mahiyetin böyledir, seni yapan ancak o zat olabilir ki, dünya ve ahiret birer menzil, arz ve sema birer sayfa, ezel ve ebed, dün ve yarın hükmünde olarak tasavvuf eden bir zat olabilir. Öyleyse insanın mabudu ve melceği ve halaskarı o olabilir ki, arz ve semaya hükmeder, dünya ve ukba gizginlerine maliktir. İkincimiz, bazı eblehler var ki güneşi tanımadıkları için,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 Ve onun parlamasına ve nuruna medet veriyor. Güneşin bekası onunla değil. Belki aynanın hayatlar parlamasının bekası güneşin cilvesine tabidir. Ey insan senin kalbin ve hürriyet ve mahiyetin bir aynadır. Senin fıtratında ve kalbinde bulunan şiddet bir muhabbeti beka o ayna için değil ve o kalbin ve mahiyetin için değil. Belki o aynadak istidada göre cilvesi bulunan Baki Zül Celal'in cildesine karşı muhabbetindir ki belalet yüzünden o muhabbetin yüzü başka yere dönmüş. Madem öyledir, ya Baki entel Baki de. Yani madem sen varsın da Bakisin, Fena ve adem ne isterse bize yapsın, Ehemmiyeti yok. üç yüreğimiz. Ey insan, Fatır Hakimin semin mahiyetine koyduğu en garip bir halet şudur ki.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 Bazıları bir zerre kendinde yerleştiremiyor. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde göz bir saçı kaldıramadığı gibi. O lafife bir saç kadar bir sıkleti yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dağınamıyor. Hatta bazen söner ve ölür. Madem öyledir. Hazar et. dikkatle bas. Batmaktan kork. Bir lokma bir kelime bir dane, bir lema bir işarette bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letaiflerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Nasıl küçük bir cam parçasında gök, yıldızlarıyla beraber içine girip var oluyor. Hardal gibi küçük ve havuzanda senin sahife-i ekseri ve sahayife ömrün ahlebi içine girdiği gibi. Çok cüz'i küçük şeyler var, öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, istihap eder. Dördüncü remiz. Ey dünya perest insan, çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan dar bir kabir hikmindedir. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için birbiri içinde inikas edip göz görünceye kadar genişliyor. Kabir gibi darken bir şehir kadar geniş görülür. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman ikisi madum ve gayrı mevcut oldukları halde birbiri içinde inikas edip gayet kısa, ...ve dar olan hazır zamanın kanatlarını açarlar. Hakikat hayale karışır. Madun bir dünyayı mevcut zannedersin. Nasıl bir hat, suratı ı hareketle bir satıh gibi geniş görünürken... hakikat vücudu ince bir hat olduğu gibi... ...senin de dünyanın hakikatçe dar... ...fakat senin gaflet ve vehim ve hayalinle duvarları çok genişlemiş. O dar dünyada bir musibetin tahrikiyle kımıldansan... ...başını çok uzak zannettiğin duvara çarparsın... Başındaki hayali uçurur, uykunu kaçırır. O vakit görürsün ki o geniş dünyanın kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz. Senin zamanın ve ömrün bah'ten daha çabuk geçer. Hayatın çaydan daha süratle akar. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir. Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kader ruhun dereceği hayatına gir. Tevhem ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daireyi hayat bir alemi nur bulursun. İşte o âlemin anahtarı, marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden La İlahe İllallah, kelime-i kusriyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. On beşinci nota. Üç meseledir, birinci mesele. İsmi Hafiz'in tecelli etemmine işaret eden فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Kim zerre kadar bir iyilik yaparsa karşılığını görür. Kim zerre kadar bir kötülük işlerse, o da onun karşılığını görür. Ayetidir. Kur'an-ı Hakim'in bu hakikatine delil istersen, Kitab-ı Mübi'nin üstünde yazılan şu kainat kitabının sayfalarına baksan, İsm-ı Hafiz'in i azamını ve bu ayet-i kerimenin bir hakikat-ı kübrasının naziresini çok cihetlerle görebilirsin. Ez cümle. Ağaç, çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir kapsa al. O muhtelif ve birbirine muhalif tohumların cinsleri birbirinden ayrı, nevileri birbirinden başka olan çiçek ve ağaç ve otların sandıkçaları hükmünde olan o kapsayı karanlıkta ve karanlıkla basit ve camit bir toprak içinde defnet ser, sonra mizansız ve eşya iftak etmeyen ve nereye yüzünü çevirsen oraya giden basit suyla sular. Sonra seviyi haşim meydanı olan bahar mevsiminde gel bak, İsrailvari melek rahat. Baharda nefhi sur yağmura bağırması, yer altında defnedilen çekirdeklere nefhi ruhla müjdelemesi zamanına dikkat et ki, o nihayet derecede karışıkla karışmış ve birbirine benzeyen o tohumcuklar, İsmi tecellisi altında, kemal-i imtisalle hatasız olarak, Fatih ı Hakim'den gelen evamir-i tekviniyeyi ediyorlar. Ve öyle tevfi i hareket ediyorlar ki,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 ...hayvani hayat mertebesine terakki etsinler. Ve keza fiyas et. Öyle bir surette... ...o tohumcuklar inkişaf ettiler ki... ...o tek kabza... ...muhtelif ağaçlarla... ...ve mütenevi çiçeklerle dolu... ...bir bahçe hükmüne geçti. İçinde hiçbir galat kusur yok. Fer ce'il basara futur. Haydi çevir gözünü. En küçük bir kusur görüyor musun? Sırrını gösterir. Her bir tohum... i̇sm cillesiyle ve ihsanıyla... ona pederinin ve Aslanın malından verdiği irsiyeti iltibassız, noksansız muhafaza edip gösteriyor. İşte bu hassiz, harika muhafazayı yapan zat-ı hafiz, kıyamet ve haşirde, hafiziyetin tecelli etlerini göstereceğine kat'i bir işarettir. Evet bu emniyetsiz zail, fani tavırlarda, bu derece kusursuz, galatsız hafiziyet cillesi, bir hüccet-i adır ki ebedi tesiri ve azim ehemmiyeti bulunan Emanet-i kübra hamelesi ve arzın halifesi olan insanların efal ve asar ve akvalleri ve hasenat ve seyyiatları kemal-i dikkatle muhafaza edilir ve muhasebesi görülecek. Aa ya! Bu insan zanneder mi ki başıboş kalacak? Haşa! Belki insan ebeden mebustur ve saadete ebediyeye ve şekavete daimeye namzettir. Küçük büyük, az çok her amelinden muhasebe görecek. Ya taltır veya tokat yiyecek. İşte hafiziyetin cilve-i köprasına ve mestur ayetin hakikatına şahitler hat ve hesaba gelmez. Bu meseledeki gösterdiğimiz şahit denizden bir katre, dağdan bir zerredir. سُبْحَانَكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَك۪يمُ Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğimden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan... alimi, hakim